563, numaralı konu, Kutman'ın kıssası, evet, aramızda Ecnebi ve ismi Kuzman olan bir kişi vardı kimliği bizce malum değildi, Hazreti Peygamber, bu kişiden bahsedildiği zaman, o cehennem ehlindendir, derdi, Uhud günü olduğu zaman bu kişi şiddetli bir şekilde düşmana karşı çarpıştı ve tek başına yedi veya sekiz müşriyi öldürdü, kuvvetliydi, fakat yarlar onu yordu, böylece beni zafir mahallesine getirildi, Müslümanlardan bazı kimseler ona, en olsun, ey kuzman, müjdelen, Allah'a yemin ederiz ki bugün tam imtihan verdin, dediler, kuzman, beni neyle müjdeliyorsun, Yemin ederim ki ben, onlarla ancak kavmimin soyu ve sopu için çarpıştım, eğer bu olmasaydı ben çarpışmazdım, dedi, onun ağrıları artınca okdanlığından bir ok aldı ve o okla intihar etti.